İklim için bir iklim adaleti güncelisi. Paris anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Allah Allah. Hazırlayan ve sunanlar Hüseyin Ömmez, Ömer Madra.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 Ben Ömer Madra Ben Yücel Sönmez Desteği için de dinleyicimiz Taner Avşar'a teşekkür ederiz ee, Ve e, iklim için programına bu şekilde başlıyoruz Ömer abi bugün gene hazırlıklı gelmişsiniz Önünüzde kitaplar evet. ve kalın ah. notlar görüyorum Hazırlıktan geçilmiyor e, Yani maalesef mi? Çok artık takibi bile imkanı zorlaşan Çok sayıda araştırma ve bir kitap. rapor Yani evet, yeni nadesi. kitapların da haddi hesabı yok Bir kısmını işte ısmarlıyoruz okuyabildiğimiz kadarıyla. Son olarak da işte Dar Cemal'in e, Truth e, Out adlı internet e, dergisinde de çok e, iklim e, şeyleri, raporları veren bir e, aylık ve zaman zaman da e, günlük haberler veren Dar Cemal aslında bir savaş muhabiriydi aynı zamanda Irak'ta da. Onun son kitabı çıktı. The End of Ice, Bearing Witness and Finding Meaning In the path of climate disruption" dia, yani iklim yıkımının ana yolu üzerinde atas olmak, Olaylara tanık olmak, ve aynı zamanda Da bir anlam çıkarmak Varoluşumuza mücadelemize filan Çok ilginç bir yazar zaten İçinde Türkiye'ye dair penulis. bir takım şeyler evet. var galiba Evet şimdi işte onu Tabii. söyleyecektim Ben de Türkiye ile ilgili de NASA'nın 2015'te yaptığı NASA'nın sitesinden alınmış bir araştırmaya da atıf yapıyor. Yani bütün dünyada buzulların çözülmesinden başta şey yani kutupları saymıyor. Hı hı. Onları zaten kendisi bizzat takip edenlerden biri ama aynı zamanda şeye de bakıyor. Karasal buzullara. Bütün da var. karasal buzullara bakıyor. Peru'da da, şurada burada Bolivya'da Ant dağlarındaki finan ve Türkiye'deki de. Sadece 1970'lerin başlarından beri e, yani 50 yıl bile değil e, yarısının buz örtülerinin dağlardaki, Türkiye'deki yok olduğunu zaten böyle bir araştırmadan bahsetmiştik biz de birkaç sene önce açık e, radyoda ama şimdi çok daha net olarak görüyoruz. Dehşet verici bir şey yani bir ömür bile değil yani sizin Ben, ben bunların birçoğunun öncesi ve sonrasını gördüm Ömer abi Yani Türkiye'deki dağların üniversitenin ilk yıllarında dağcılığa başlarken e, buzulları çok gördüm Ardından da doğa koruma çalışmaları sırasında e, gezdiğim yıllarda çok gördüm yine aynı buzulları Ve bir gördüğümü bir daha aynı görmedim onu söyleyeyim size Cemal de zaten tamam tam da bunu yazıyor çok o açıdan son derece etkileyici çünkü görsel tanıklık olarak yani kendisi hayata en çok bu dağcılıkla bağlandığını buz tırmanıcılığıyla falan söylüyor ve kendi Alaskalı, zaten Alaska'da yerleşmiş uzun zamandan beri orada bulunuyor ve Denali tepesine işte Kuzey Amerika'nın en yüksek tepesine tırmanıyor ve her tırmanışında ...ya oturup ağlasam mı acaba diye de düşünüyor... ...çünkü gözle görülür bir farklılık var... ...bu Türkiye'deki... E, ...NASA'dan alıntı yaptığı... E, ...konuda da... ...şöyle bir şey dikkatimi çekti... ...2015'te yapılmış bir araştırma bu... ...çok uzak değil... E, ...bir de çok daha... ...aradan da... E, ...üç sene geçti... E, ...yani... ...iki Ve sene aslında... E, Yoo 4 sene değil mi 2019, 4 2019. sene geçmiş durumda kim bilir daha da hızlanmış mıdır diye de düşünüyor insan çünkü yani şu da var sizin ne kadar hatırladığınızı bilmiyorum ama ben mesela İstanbul'un doğup büyüdüğüm ve hayatımı geçirdiğim bu şehirde İstanbul'daki karlı kış şeylerini son derece net olarak hatırlıyorum yani arabaların çıkartılamayacağı kar yığılmaları, küremeleri filan olurdu. Şimdi öyle bir şey kesinlikle yok yani. Evet. Büyük bir değişiklik var. Dağlarda da var. Himalayalarla da ilgili son işte birkaç gündür okuyoruz yani. Bu arada herhalde son iki günde Şubat rekoru da kırmış olduk sıcaklarla ilgili muhtemelen sonradan açıklanacak. Ee, üç yıl artık çok önemli bir zaman dedim. Özellikle evet. günümüzde her şeyin katlanarak arttığı bir dönemde. Ee, 50 yıldan bahsediyor kitapta ee, ama ben böyle şunu söyleyeyim. Mesela Erciyes'i ben e, yazın ortasında başı karlı hatırlardım. Şimdi öyle bir şey yok artık. Yok ya. evet. Evet. E, toroslar'da gezdim, önemli zirvelerine çıktım. Mesela Demir Demirkızık'taki o buzulu hatırlarım. Şimdi çok küçük o buzul. İnanılmaz derecede küçük. E, Kaçkarlar, mesela Türkiye'nin önemli buzullarının olduğu bir başka e, dağ silsilesi. Mesela oradaki buzullar da artık inanılmaz derecede küçüldü. Onları da görüyorum. Eski halini hatırlıyorum. E, zaten... E, En çok erime de e, Türkiye'deki buzullarda Ömer bir Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde görülüyor. Örneğin Cilo bir tanesi. Yaklaşık bundan 6-7 sene önce bir Cilo'yu gördüm. Bugün artık o buzun neredeyse yok denecek kadar az yani... 50 yıl geriye gitmeye gerek yok. Muhtemelen son 15 yılda ya da 20 yılda çok çok büyük bir hızla eridi. Evet. Yani Erime bu hızı çok arttı. NASA'nın verdiği tam bir ortalama olması açısından evet. daha da vahim. Yani %50'si sadece 50 yıl içinde gitti. Bu hızlanarak da artıyor çünkü. Şey acayip bir de yani bu son zamanlarda yani daha dün okuduğumuz ve bugün telaffuz ettiğimiz bir araştırma. E, e, ...tamamen durdurulsa bile... ...küveste ısınma... E, yani, ...tasavvur bile edilemez ama... ...diyelim ki öyle. E, yani Salımları durdurduk. Radikal bir şekilde kestik. Kömürler yerin altında kaldı. Petrol çıkarılmıyor, kullanılmıyor... ...filan salım. E, gene de Himalayalarda... ...üçte bir oranında... E, kaybı kaçınılmaz artık bitmiş durumda yani. bu çok ürkütücü bir şey Yani bu şimdiye kadar yapılmış en ağır araştırma olarak çıkıyor Dar Cema'nin kitabında da buna ilişkin bir şey gördüm yani bugün doğmuş olan bugünlerde doğmuş olan bir insan e, 2100'e doğru geldiğinde ki aslında işte 60-70 yaşında filan olacak Ee, ve hiç Himalaya'da sıfır hı hı. Buz e, gör, Görmesi Muhtemel diyor yani Bunun ne anlama geldiğini şöyle açıklayalım Ömer abi muhtemelen herkes e, Doğduğu büyüdüğü ya da yaşadığı Bir yerde bir dağın kıyısındadır Yöresindedir e, Bir dağla illaki haşır neşir olmuştur Dağları vücudumuzun Kalbi gibi düşünebiliriz Dağlar e, temiz Suyun kaynağı ve tıpkı kalbimiz nasıl kanı vücudun her yerine pompalıyor ve bize hayat enerjisi kazandırıyorsa dağlar da temiz suyu, o buzullar ki bunun en temel kaynağı bütün etrafına pompalayıp tıpkı damarlara kan pompalar gibi hayatı aslında yayıyor etrafına. Biz bu dağlardaki buzulları kaybederek aslında temiz su kaynaklarımızı kaybediyoruz. Himalayalar ki kaç tane uygarlığa Ee, hayat vermiş Nehri beslemiş dağlardan bahsediyoruz Ve iki milyarın üzerinde insanın Son, hayatını aynen. birinci derecede etkileyecek evet. Yani Hindistan, Çin başta olmak üzere Bütün Vietnam, Tibet vesaire Çok yani Hindu kuş ve Himalaya dağ, Sıra dağlarında Dam beslenen Bütün hayat bulan insanların ilk ağızda 250 milyon yani çeyrek milyar ama toplamda da yani Hindistan, Pakistan, Çin ve Güneydoğu Asya'da dahil olmak üzere bir buçuk milyardan fazla insan toplam etkilenecek deniyor. Bu dünyanın da dörtte biri filan nüfusunun artık düşünmek bile istemiyoruz yani bunun yol açabileceği açlık susuzluk, göç savaş gibi durumlarını Ee, yani gezegenin bize bir fatura Çıkaracağı artık kesinleşti Ömer abi evet. Yani hiç bugün bile şalteri kapatsak indirsek herhalde Bunun bir bedeli olacak bir faturası olacak Ve bu yavaş yavaş görünmeye başladı evet, Yani işte tam bu Çok, şartları Kapatırsak da 3'te 1 yok olacak Diyor yani. ki Kapatmanın alakası bile yok Yani daha herhangi bir Liderden Ciddi bir şekilde tedbir ne Avrupa'dan ne Amerika Birleşik Devletleri'ne ya da Amerika kıtasından böyle bir şey de gelmedi yani. Asya'dan da Çin'den filan da yok. Dolayısıyla yani beni gerçekten etkiliyor ama yani Everest'i tamamen buzlardan arınmış çıplak ve berbat bir halde göre... ...görebilecek olan insanların... ...bulunması çok... yani ...bugün doğmuş insanların öyle görecek, görecek olması... O, ...çok... ...ve milyonlarca şey, yıldır bir şey. olan bir süreci... ...on binlerce yıldır olan bir süreci... ...ne kadar hızlı bir şekilde... ...geriye çevirip... ...hayat çok hızlı bir şekilde değişmesine neden oluyoruz... ...yani... ...gerçekten o buzulların oluşma süreci... ...benim hayallerimden bir tanesi şudur... ...Ömer abi eğer yani... ...mümkün olursa bir gün... Ee, Arjantin'e gidip Arjantin Patagonyası'nda işte bilmem kaç milyon yaşındaki buzu kırıp suyumu atıp içmek mesela. Şimdi... işte daha Cemal onları yapıyor. Böyle bir... 2015'te yani... büyük bir ölüm tehlikesi atlatmış. Evet. Uçurma yuvarlanırken birkaç santimle tutmuş arkadaşı iple kurtarmış. Onunla başlıyor kitap zaten o macerayla. E, düşünün yani o, o buzul Milyonlarca yılda oluşuyor Yani milyonlarca yılda oluşuyor Ve biz bir insan ömrüne Sığacak bir zaman diliminde Bunu yok ediyoruz Yani hiçbir canlı türü yaşamının hiçbir biçimi Bu kadar radikal bir değişime Uzun vadede ayak uyduramayacak evet. gibi geliyor bana Bence en iyi sen unutmak Yani varlığını <gülüyor> unutmak Salda gölünde olduğu gibi o gölün varlığını <gülüyor> unutup ha, evet Orada evet. kendi içerisinde kalmasını sağlamak Belki de <gülüyor> <gülüyor> evet o saldı. Ben son bir şey söyleyeyim. Bu Dar Cemal'in kitabının bir başlarında bir yerde de şeyden bahsediyor. Bir dağa tırmanmış, uh -huh. Mount Hunter diye bir yerde 14.573 feet. Yani ...epey yüksekçe bir dağ. <gülüyor> ...ve orada sivrisinekler... ...kakağım kurdukları yerde sivrisineklerden bahsediyor... ...bu da herhalde hep yeni bir durum olsa gerek... Ee, ...o yüksek, o soğukta sivrisinek olur mu yahu? Aynen, yani... ...işin o kadar çok boyutu var ki işte bu... ...ısı bariyerlerinin kalkması nedeniyle... ...istilacı türler dediğimiz... E, ...doğadaki sınırların kalkması ve her şeyin birbirine karışması... ...çok büyük bir kaos aslında... Bizim Karadeniz bölgesinde de yeni bir böcek türü daha var. Hmm. Ee, evet evet. Yine bu da istilaca bir tür. Yani artık e, hiç beklemediğimiz yerde, hiç beklemediğimiz canlılarla karşılaşırsak şaşırmamamız gereken bir döneme de giriyoruz. Bu salda gönlünü de <gülüyor> bir daha hatırlatalım bu şeyde. Çok acayip millet bahçesi yapılacağı kararı çevre bakanı tarafından söylendi ama... Hmm. ...Türkiye'nin en büyük, en önemli göllerinden bir tanesi olduğu belirtiliyor. Evet, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yaptığı bir açıklama vardı. Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'ne Salda Millet Bahçesi yapacağız <gülüyor> şeklinde konuşmuştu. <gülüyor> CHP'li Belediye Başkanı Nuri Özbekler'ne destek gelmiş bu arada. Çok güzel bir yatırım olacağını düşünüyormuş kendisi. Öyle Avrupa mi? Avrupai bir şekilde olacağını düşünüyormuş, <gülüyor> her şekilde destekliyormuş. Halk Partisi öyle mi? CHP, Evet. Ee, bir gün bu göller kısmını konuşalım Ömer abi Yani bu göller kısmının biraz ayın karanlık yüzü gibi bir karanlık yüzü var gerçekten Yani işler acısı durumdayız Salda şu anda çok güzel gözüküyor olabilir ama Çok yaralı bir yer evet, sağ ol evet. Çok büyük problemleri var Gölü zaten tamamen kaybetmek gibi bir durumla karşı karşıyayız Şey olmasa bile millet bahçesi olmasa bile Burdur gölü Türkiye'nin hemen Saldan'ın yanı başında göller bölgesinin kalbi dediğimiz göl. En hızlı kuruyan göllerden bir tanesi. Yılda 3 milyar damacana su 19 litrelikler var ya Ömer abi. Evet. Onlardan buharlaşıyor gölü ve damla su girmiyor neredeyse. Saldada da aynı problemler evet, var. Ve zaten Türkiye'nin en derin gölüymüş Saldan. Dünyanın da ikinci en derin gölüymüş. Yaklaşık 185 metrelik derinliğiyle 45 kilometre karelik bir alanda şeyde Biyanet'te e, Şamber İsmailoğlu'nun bu konularda çalışan e, Şamber İsmailoğlu'nun bir yazısı vardı ve <gülüyor> Burdur Gölü'nün kaderini paylaşacak herhalde diyor. He. E, kıyılarını yani gölleri su birikintisi kıyılarını da arsa ve rant alanı olarak gören bir anlayış diyor. Görülmemiş bir e, insanlık tarihinde bile böyle bir şey görülmemişti. Çünkü Salda Gölü'nün bir de ayrıca şeyleri varmış. Ee, özel bir takım özellikleri. Özellikleri var. Çok Suyunun, var. toprağının. Evet. yani hmm. Jeolojik olarak da özel bir yer. Salda yosun balığı. 110 kuş türüne ev sahipliği yapıyormuş. Ki bazıları çok özel türler. Ee, magnezit çökelimi olduğundan kıyı şeridinde bitki örtüsü bulunmuyor diyor. Gölün su seviyesinin buharlaşma ve göle akan akarsuların drenaj, yani su boşaltma rejimleri denetliyor. Onları yaşayan bir canlı gibi günümüzde de çökel, güncel çökelimlerle sürdürür jeolojik oluşumunu diyor. Önemli bilimsel çalışmalar da yapılmış. Belki kendileriyle de temas kurup bu konu üzerinde biraz daha bilgi alabiliriz. Yani çok berbat bir buraya millet bahçesi demek yani Bangalow denilen evlerde, işte kafeteryalarda dinlenecek. Bizzat Bakan söylüyor Bunu açıklama yapıyor Bunga, o, Piknik yeri yani böyle bir gölde İlber evet. Ortaylı'nın güzel bir sözü geldi aklıma Bu en son Denizi doldururlarken Sinan Camii'ni Çatlatmışlardı ya onun üzerine Hı. söylemişti Bizim millet böyle Dibinde oturup yemek yemedi, Piknik yapmadığı bir yere güzel demez Şeklinde bir ifadeydi Hakikaten yani Ee, güzel olan her yerin etrafında sanki illa böyle kitlese olarak toplanıyor olmamız gerekiyor. Ama milletten çok bu bir politik karar değil mi? Yani bakan böyle bir karar alıyor. Çevre ve şehircilik bakanı üstelik. Bangalowlar yapmaya karar veriyor kafeteryalarda. What? İşte bu biraz şeyden kaynaklanıyor Ömer abi. Gölü bilmemekten kaynaklanıyor. Yani biz gerçekten göl nedir onu tam olarak kavrayabilmiş insanlar değiliz. Çünkü biz gölü sadece suyun toplandığı yer olarak düşünüyoruz. Göl aslında her damla yağmurun düşüp o göle doğru aktığı bütün alana denir. Yani gölü etrafındaki havzasından bağımsız düşünemeyiz. Doğru. Fakat ben de ufak bir itirazda bulmayayım müsaadenle. Hem e, İlber'e hem de sana. Hı -hı. E, bunu e, halkın e, biliyor olması şart değil. Ama çevre e, ve <gülüyor> şehircilik bakanı, şehircilik bakanı, bakanı çevre şart. bakanının bilmesi ve bunun önlem alması şart. İlber i̇şte, Ortaylı gibi de çok geniş bilgi sahibi olan insanların da Bu konuda bakanlara destek yerine şey vermesi şart. Eleştiri. Eleştiri vermesi Yapılan şart. böyle kararlar sonrasında. Tabii ki yok. Beni galiba sanırım yanlış anladınız. Ben <gülüyor> tersini söylemek istedim aslında. <gülüyor> evet, evet. Gerçekten bilmedi. Yani kesinlikle bakanın orada su nasıl toplanıyor, gönl nedir, havza nedir biliyor olması lazım ve Ee, bakanlığın bizzat havza yönetim planları denen planları var yani sadece gölün o suyun toplandığı alan değil o suyun toplanmasına neden olan tüm alanı kapsayan planlar bunlar onlara bakılsa dahi gölün etrafında gölle e, göl aynasıyla ilgisi bile olmasa uzaklarda dahi yapılan bir takım inşaatların betonlaşmaların şunların bunların göle büyük zarar vereceğini görüyor olmak lazım ki zaten göl çok büyük zarar görüyor. Yani çok derin olduğu için fark edilen bir çekilme yok ama çok hızlı kuruyor göller bölgesi. Sırf yani bu yüzden. Bu muazzam bir biyolojik dengeden de bahsediyor işte. Kimyasal, biyolojik, fiziki ve iklim koşullarının ortak bir ürünü diyor. Yani bu stromatolit str denen şeyler. Salda'daki yani bir milyonlarca yıl önce, milyarlar hatta Yer kürenin erken döneminde yaygın Olarak oluşan yaşamın ortaya çıkış Ve gelişim süreçlerine ışık tutacak Bu yapılar diyor Ve bunların etrafında Bangalolularda Oturup güneşlenerek Seçimleri düşünmek e, Ve limonata içmek tabi <gülüyor> Alkolsüz Bol süretim. şekerli ve ayran, ve ayran ama. Öyle mi? E, milli <gülüyor> Bunu da bizim Instagram sevdalıları yaptı biliyorsunuz değil mi Ömer abi? Niye? Salda Gönlü bu hale gelmesinin nedenlerinden bir tanesi de Instagram fotoğrafları. Evet. Türkiye'nin <gülüyor> muadivleri diye şöhrete kavuşunca elbette ki o kıyılara kavuşmak isteyen de <gülüyor> erkiçli evet. ev büyüdü. Bu da önemli bir noktada. Ben yakından takip tabii edemiyorum Tabii maalesef. bundan 5 yıl önce falan kimse Salda Gölünün ismini bilmezdi. O beyaz kumsal turkuaz su rengi ve Instagram fotoğrafları... Bundan 5 sene öncesine kadar ben Instagram'ı da duymamıştım. <gülüyor> <gülüyor> ben salda göründüğü yüzmüştüm. Ama yani gazetelerin evet, gazetelerinde buna katkısı büyük. Yani birçok evet, yerde evet, farklı media, şekilde e, eklerde, çeşitli yerlerde bu konuyla alakalı aynen Instagram postunda olduğu gibi yazılar çıkıyor. Yani onu da... Düşün... Tamam eyvallah millet bahçesi gibi betonlaşmanın önünü açacak bir takım şeylere dur demek tabii ki gerekiyor ama hani o instagramcıların o beyaz kumsallardaki instagram fotoğrafı çekme çabalarına da dur demek <gülüyor> evet. lazım bir noktada. Yok doğru tabii kesinlikle doğru. Hadi şimdi buradan çıkıp Van Gölü'nde yüzmeye gidelim. Sodalı diyorsunuz. Evet. So Ayran soda. Ayran. <gülüyor> ben Van Expressi var. Van Expressinden indikten sonra yapılacak 14 şey var aklımda. Onları programdan sonra paylaşalım. Sizinle. Tamam. Tatlında <gülüyor> indikten sonra. Ay, ani harabelerine de gideceğiz. O bir tabii. tanesi. Evet. Tamam. O bir tanesi. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <gülüyor>